Peki, hayızlı kadın veyahut da nifaslı bir kadın, bir beyi onun, ondan nasıl istifade edebilir? Bir rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam, Umman Aişe diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor, ben hayızlıyken diyor, göbekten aşağı taş temel bağlıyordu ve ondan sonra bu şekilde benden faydalanıyordu. Bu konuda alimler ne yaptılar? Bu konuda alimler ihtilaf, ihtilaf ettiler. Ve bir hadise göre bir kişi aleyhissalatü vesselam'a soruyor diyor ki Ya Resulullah hanım benim hanım diyor hayızlı iken ondan nasıl faydalanabilirim? Diyor ki nikah yeri hariç her yerinden faydalanabilirsin. Nikah yeri hariç derken ey cima cinsi münasebet hariç Kadının her tarafından faydalanabilirsin. Burada alimler bu mesele üzerinde ihtilafa düşmüşler. Demişler ki alimler burada yani çırılçıplak, hanımıyla çırılçıplak hiçbir bez veya tapaştamal bağlamadan kendine, kendine kendine hakim olmayıp o an için ne yapabilir? O şehvi arzular esnasında dayanmayıp her ikisi de her ikisi de birbirlerine, birbirleriyle anlaşarak, isteyerek, cinsi münasebet yapabilirler. <gülüyor> Diyor ki burada alimler, kendine güvenen bir kişi hiçbir bez, yani çırılçıplak hiçbir şey kullanmadan hanımı, hanımından faydalanabilir. Nefsine hakim olamayacaksa, o zaman mutlak manada peştemal veyahutta elbisesiyle, örneğin, uyku elbisesi, gecelik dedikleri, Onunla ne yapabilir? Onunla istediği şekilde hanımından faydalanabilir. Peki o an için dayanamadı ve cinsi münasebet yaptı. Bu cinsi münasebet yapan olan iki kişi eğer kadın istemeyerek erkek zorla yaptırdıysa kadının cezası yoktur. Ey bir dinar veya da yarım dinar cezası yoktur. Bu cezaya kim çarpılıyor? Erkek. Çünkü erkek dayanamadı ve orada kadın engel oldu. Tabi daha güçlü olduğu için zorlan yaptı. O zaman kadın bu cezaya çarpılmaz, erkek bu cezaya çarpılır. İmam Şafii rahimahullah, bu yarım dinar ile bir dinar arasındaki görüşü şöyle. Diyor ki, eğer kadın hayız günün ilk günlerindeyse diyor, tamam mı? ya Bir dinar verecek. Eğer hayız günün son günlerindeyse, yarım dinar değerinde sadaka verecek. 1 dinar şu anda bugün bugün alimler bu dinarı bugünkü parayla şöyle açıklıyorlar. Bazı alimler 180 riyal, şimdiki Südi Arabistan riyaliyle bazı alimler 180 riyalla değerlendiriyorlar. Bazı alimler 100 riyalla değerlendiriyorlar. Yani bir erkek hanımıyla hayızlıyken cinsi münasebet yaparsa o zaman 100 rial ne yapması gerekiyor? 100 rial kefaret vermesi gerekiyor. Bazı alimler de ve özellikle haneiler Abu Hanif Rahim Allah diyor ki bir kişi hanımıyla hayzyken cinsi munasebet yaparsa keffaet yok yani dinar veya bir dinar veya ottaarım dinar değerinde e, ceza vermek yoktur. k atayı bir tövbe ile tövbe eder, istihfar eder ve böyle de böylece Allah Celle Celalhu onu affffeer. Şafiiler, Hanbeliler, Malikiler ve diğer alimler bu görüşü oluşturmuşlar. Ey bir dinar veyahut da yarım dinar cezasını verme üzerinde oluşturmuş. Ancak bu Hanife Rahimallah müstesna demiş ki hayır cezası yoktur. Sadece onun töbesi var. Bu bugünkü şimdiki meseleleri niye anlattım veyahut iade ettim? Bazı kardeşlerimiz Bundan önceki derslerde bulunmadıkları için ve bu mesele de çok önemli olduğu için tekrar acizane buna değinmek istedim.